Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili açıklardır dinleyicileri ben Selim Bodur. Ben Ayşegül Tözeren. 17 Aralık. Aralarında yarısı geldi geçti. Yılbaşına yaklaşıyoruz. E, 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında. Merakta olduğu gibi. E, önemli bir konu, önemli bir konuk ve konuğumuzu Ayşegül Evet, e, sosyal medyada da paylaşmıştık bugün. Uzun süredir e, sesini duymayı özlediğimiz bir konuk bizimle. Doktor Ölün Çerkezoğlu. E, Doktor Ali Çerkezoğlu'nu sadece uzmanlığıyla bir adli tıp uzmanı olarak tanıtmak istemiyorum. Hekim örgütlenmesi, sağlık çalışanlarının örgütlenmesinde ve meslek örgütünde e, yıllarını hatta ömrünü vermiş bir isim. E, bizim için gerçekten efsane isimlerden biri Ali Çerkezoğlu. E, ve e, kendisini konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Ayşe, Hoş geldiniz kolay hocam. Gelsin. Selim Hocam size de başarılar. Örgü doğru hocam. cümleleriniz için teşekkürler ama onu e, ben hak etmiyorum. Bu ülkede sağlık mücadelesi yürüten e, yüzlerce hekim, sağlık çalışan arkadaşımızın emeğini belki görünür kılmaya çalışıyoruz. İyi yayınlar diliyorum etmemize buyurun. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Evet, ee, şey ama siz görünür değildiniz 2021 yılı içinde. E, 2021 yılında şöyle hani artık bitiriyoruz gibi e, dilerim hani farklı bir durum olmaz ama e, hani bakıp konuşabiliriz. 2021 yılını sağlık açısından nasıl değerlendirirsiniz? Sizce en büyük sağlık olayı neydi 2021'de? Evet, Ya görünürlük tabii e, sadece sağlık için değil, sadece kendim için değil. E, şart değil. E, önemli olan Bizim hani Hekim Hareketi, Türk Tayyipleri Birliği'nin, İstanbul Tayyip Odamızın İzmir'in, Diyarbakır Tayyip Odamızın Ankara'nın varlığı, sağlık sendikalarının bu süreçte aktif rol oynamaları ve sağlıktaki yaşanan sorunlar, sağlık çalışanlarının taleplerini dinlendiren arkadaşlarımızın var olması önemli olan o. Biz görev bölüşümü yaptık, değişimi yaptık. Daha önce Tayyipler Birliği ve İstanbul Tayyip Odası'nda aktif görevdeyken şimdi mutfakta ya da destekçi pozisyondayım ama sağ olun siz dahil ettiniz. Ee, 2021'in olayı hani tabi çok klasik olacak bunu tabi pandemi demek mümkün kısaca tabi pandemi gibi Covid-19 meselesi bütün sonuçlarıyla devam eden 2021'i değil 20 ve 22'yi de kapsayacak. Umarız ki yakın zamanda da sonlanmasını umduğumuz bir mesele ama ben e, yine belki klasik olacak ama e, pandeminin ötesinde bir meselenin e, esas derdimiz olduğunu, belki pandemiyi yaratan, hani yaratmasa bile kısa sürede çözülmesini engelleyen ve beraberinde pandemiyle birlikte yaşadığımız sağlık krizini sadece ülkemizde değil dünyada da sağlık kriziyle müsebbibi olan e, kapitalist sağlık anlayışının Baskın olduğunu, bunun yılın olayı ya da yaşadığımız dönemin karakteristiği, sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu durum, yani ister e, kapitalizmin, ister neoliberalizmin diyelim, sağlık anlayışı ya da bizim e, son 20 yıllık AKP eksizarındaki sağlıkta dönüşüm programı diye tanımlanan e, anlayışın yansımaları, Bence negatif anlamda sorunları büyütecek anlamda yılın sağlık olayı olarak düşünmek lazım. Çünkü başta bir balayı gibi bir pozitif sağlıkta yaşanacak sorunların çözümüymüş gibi sunulan sağlıkta dönüşüm programı. Yani birinci basamağın özelleştirilmesi, piyasaya açılması, performans sistemi, işte aile hekimliği ya da beraberinde özel kamu ortaklığıyla oluşturulan şehir hastaneleri. İlk başta cazip toplumada da pozitif bir algı yaratmış olmakla birlikte geldiğimiz noktada kapitalizmin bütün diğer bileşenleri gibi hayatı saran burada da bir krize dönüşmüş durumda. Pandemi bunu daha görünür kıldı. Ben kısaca sağlıklı dönüşüm programı diye yanıtlamış olayım 2021'in. sağlık dönüşüm programının iç yüzünün açığa çıkmış olması diye yanıtlamış olayım. Buyurun. Hocam çok teşekkürler bir kere bu tanım için çünkü böyle çeşitli platformlarda hem pandemide yaşanan sorunlar hem örneğin iklim krizi gibi bir sorun da ya da gıda güvenliği. Burada sorunun temelinde gerçekten dünyaya hakim olan bu neoliberal görüş, neoliberal ilkeler, neoliberal kurallarla yönetilme bunun getirdiği sorunların birer sonucu olduğu sanki görülmüyor, göz ardı ediliyor gibi. Onun için bu noktayı dillendirdiğim zaman ben de çeşitli platformlarda hani böyle çok eskiden kalma günü geçmiş modası geçmiş sol söylevler olarak algılanıyordu ama bunları sizden de duyunca çok mutlu oldum. Gerçekten %100 katılıyorum dediklerinize. sağ olun. Evet. Bir e, hekim yazmıştı Twitter'a görmüştüm şunu yazıyordu bizim eskiden iyileşmeyi bekleyen hastalarımız vardı şimdi memnun edilmeyi bekleyen müşterilerimiz var diye yazmıştı sanıyorum hani bu konuştuğumuz sürecinde bir özeti bu diye düşünüyorum e, tabi bunun sonuçları çok çeşitli oluyor ama e, ben bir kez daha iğneyi biraz e, kendimize batıralım istiyorum daha farklı bir dünya hayali Kur'an insanlara burada özellikle aşıda şunu gördük altı Afrika'nın yoksul ülkelerin maalesef aşıya erişiminin çok düşük olduğunu görüyoruz. Türkiye'den hani baktığımızda daha farklı bir dünyanın hayalini kuranlar dahi Türkiye'nin dışına çıkıp bununla ilgili söz ne kadar söylediler bilmiyorum. Ama çok duyamadık en azından. Sizce bunlarla ilgili de söz söylemek gerekir mi böyle bir genel neoliberal eleştiri getirdikten sonra? Ya Kesinlikle söylemek gerekir. Elim hocanın söylediği gibi hatırlattığı gibi genel altını çizdiği gibi biraz arkayıp sanki modası geçmiş söylemler gibi kaçmakla birlikte neredeyse eşitlik tabirini yani Afrika'daki yoksul yoksul bırakılmış bir insanla Kuzey Avrupalı, Kuzey Amerikalı bir insanın eşit olmasını artık savunmak düşünmek bile sanki e, yanlış en azından e, imkansız e, gibi algılatıldı. Bu meşrulaştırıldı. Böyle bir ön kabul kondu. Bu e, hepimizin etkisi altına alıyor neredeyse. O yüzden buna biraz kökten başta e, tuhaf gelse bile ee, biraz radikal çıkışlara ihtiyaç var. Hayır yani e, mutlaka eşitlik talebini sıralamak, inilemek lazım. E, sağlık başta olmak üzere hayatın her alanında ama sağlık alanında hele pandemide e, Afrika'daki aşılanamayan insanlar varken bu kadar sayı bu kadar eşitsizlik varken e, diğer yerlerde üçler beşer aşının olmasını e, işte gemisini kurtaran kaptan işte her koyun kendi bacağından asılır anlayışına teslim edemeyiz. Patent meselesi de başta olmak üzere patent kısmının gerçekten bu tekerci kapitalizmin hegemonyasında varlığını işte milyar dolarlık karları çok olağan işte hayatın olağan gerçekleri gibi de düşünmemek de fayda var ya da en azından buna karşı görüşlerin kendine daha sistematik daha örgütlü daha kararlı ve özgüvenli koymasında fayda var aşı işi de öyle kuşkusuz zaten Gördük ki, görüyoruz ki, ki, tabii benim branşım değil, ben de e, Selim Hoca başta olmak üzere TTV Pandemi Kurulu'ndan öğreniyorum, dinliyorum ve programlarını takip ediyorum. Ve e, böyle giderse, yani bu eşitsizlik, başta aşılama olmak üzere e, bir bütün olarak bu eşitsizlik, bu adaletsizlik devam ederse zaten ne yazık ki COVID-19 ya da sonrasında çıkacak pandemilerin e, kökünün kazınmasında şey tabirle, amiyane tabirle e, mümkün olmadığı görünüyor. Çünkü sürekli e, oradan yeni varyantlar çıkma ihtimali var ve e, siz kendi insanlarımızı sadece daha da sistemin öne çıkardığı parası olan e, ülkelerin ve insanların aşılanmasıyla e, bataklığı kurutama, kurutmadan Sivrisinek'le mücadele gibi ...ya da sıtma aşısı yaptırmak gibi bir çarenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ben de diplerinize katılmış oldum. Evet, e, bu son e, işte dönüşüm, değişimden sonra aslında hani biraz da olayın e, kendi yüzünü gösterdiği yer sağlıkta şiddetti... Ee, sağlıkta evet. şiddetle ilgili hekimler nöbet tuttular bu itirazlarını e, dile getirdiler ardından bir yasa çıktı e, fakat sağlıkta şiddet gerçekten hani pandemide e, balkonlarda alkışlandı sağlık çalışanlara hani bu, bu dönemde bir değişiklik olur mu? diye e, düşündük. Ama burada da psikiyatristler bir uyarıda bulundular. Aman kahramanlaştırılmaya karşı çıkın. Böylelikle e, bütün hani sağlık sisteminde bir sorun olursa bu işin faili siz olursunuz diye de uyardılar. Biraz uyardıkları durumda e, çıktı. Pandemide dahi sağlıkta şiddet hız kesmiyor. E, bu, bu, bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Biraz daha umutsuz bakmaya başladım. Sağlıkta şiddet bitmez gibi artık. İşte sağlıkta şiddet e, gerçekten kanayan bir yara. Tabii biz bunu konuştuğumuz zaman dinleyicilerimizin de bir kısmı haklı olarak e, toplumun, sosyal hayatın her yanındaki şiddeti hatırlayacak. Hani doktorların ya da sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin bir ayrıcalığı mı var zaten? Hayatın her yerinde, e, neredeyse akşam televizyonda haberlerde bile ya da e, magazin programlarında bile ya da sabah, Televizyon programlarında ya da mahallede ya da ailede ya da kadın erkek ilişkilerinde ya da okulda e, şiddetin en azından şiddet dilini fiziki şiddetin mobbingin e, kol gezdiğini yaygınlaştığını söyleyebilirler. ve hani Burada meselenin sağlıkla sınırlı olmadığını hatırlatırlar ki haklılar gerçekten bu bir bütün e, ancak şimdi konumuz biraz vurgumuz sağlıkta e, diye konuşuyoruz. Sağlık kısmında bunun aslında e, her yerde olduğu kadar olması değil, hiç olmaması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Zaten müthiş bir paradoks, müthiş bir çelişki var. Yani insanın sağlık, sağ, sağ için, iyileşmek için, tizavi görmek için geldiği bir mekanda hizmet almak istediği sağlık çalışanlarına şiddet uygulaması aklın, basit mantığın şeyiyle uyumlu değil. Paradigmasıyla uyumlu değil ama ne yazık ki ülkemizde e, yine sınırlı sayıda ve yine hayatın olağan akışında milyonlarca neredeyse poliklinin, yüz binlerce poliklinin yapıldığı bir günde tekil birkaç vakayla sınırlı olsa bunu işte bir kısım insanın psikolojik sorunu, sinirliliği, bir anlık öfke, bir anlık bir iletişimsizlik diye açıklayabilirdik ancak ne yazık ki sistematik bir durum var. Bir, e, oluşmuş bir algı var, kışkırtılmış bir e, yansıtma var. Biz bunu uzun süre sağlık bakanlarına anlatmayı başaramamıştık diyeyim. Ya da anlamamakta direndiler daha doğrusu. E, şiddet olmadığını savundular. Bakmayın şu an kısmen kabul edilmiş olmasına. 2002'den itibaren özellikle 2010'lara kadar Tabipler Birliği ve sağlık sendikalarının bütün söylemlerine rağmen e, sağlıkta şiddet yok deniyordu. Halbuki biz biliyorduk çünkü kışkırtılmış bir sağlık talebinin e, müşteri mutlak haklıdır perspektifinin uygulanamayacağı diğer sağlık hizmeti sağlık hizmetinin bir ucunda mutluluk doğum tedavinin başarısı başarılı bir ameliyat kanserden kurtulmuş bir hasta var ama yine sağlık hizmetinin doğasında ölüm e, iyileşemeyen hasta kötüleşen bir sağlık tablosu gerçekliği var yine beraberinde sağlık hizmetinde hekimden hemşireden personelden kaynaklanmayan sistemsel işleyişte aksaklıklar var bu realiteler yokmuş gibi bir ticari hane açmış gibi kamu hastaneleri dahil müşteriyi sen her zaman haklısın ve sanki mutlak parayı veriyorsan mutlak başarı beklentisiyle ve bütün taleplerinin anında yerine getirileceği ki bunu acilde ameliyathanede yoğun bakımda kemoterapide laboratuvarda Sağlık alan her yerinde bekleyen bir insan topluluğuyla karşılaşınca ülkenin dört bir yanındaki bütün e, aile hekimliği merkezlerinde, hastanelerinde, üniversitelerinde bu tabi e, bu tarif, bu beklenti hayatın gerçekliğiyle uyuşmayıp e, ve sağlık çalışanları da sahipsiz bırakılınca bakanlık tarafından şiddet kaçınılmaz oluyor e, ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Sabim hattını da burada hani bu gündeme değinmişken Atlamayalım. Ee, yani e, sağlık hizmetinin, e, hizmetlerin daha doğrusu denetlenmesi, bazı şikayetlerin dikkate alınması açısından tabii ki bir geriye dönüş feedback mekanizması gerekli. Hastaların, yurttaşların talepleri, beklentileri, şikayetleri varsa rahatsızlıklarını iletmeleri gerekli. Ama tabii şikayet hattı hekimleri çalışamaz ve sürekli savunma yapmak zorunda kalan, sürekli hata yapıp müşteriyi küstürmüş, ve açıklama yapmak zorunda kalan insanlar, çalışanlar haline getirdi. Ee, bu biçimiyle geldiğimiz nokta ülkemizde sağlıkta şiddet ki bu sadece Ersin Aslan'ın ölümü gibi intihar eden meslektaşlarımızın e, oluşturuyor. ben kaynaklanan ortaya çıkan daha doğrusu o vahim tablolar gibi olması gerekmez. Müthiş ee, bir, yaygın bir mobbing yöneticilerden kaynaklanan hastalardan kaynaklı fiziksel Olduğu kadar sözel şiddet, küfürler, hakaretler, kadın meslektaşlarımıza yönelik cinsiyetçi yaklaşım, taciz hareketleri bu bir bütün. Ve tabii ki ölümle sonuçlanan vakalar ne yazık ki bu tablonun en vahim sonuçları. Bunu ısrarla ve kararlılıkla görünür kılmak ve olağanlaştırmamak ve de, değişimle yani sağlık sistemindeki bir anlayış ile birlikte en aza indirmek zorundayız. Buyurun. Evet. Ee, e, sağlıkta şiddet konusu. Alo? Bir müzik arası verelim mi? Telefon olunca alo diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey Verelim verelim tabii ki. Peki. Alo hocam biz e, bu programda e, birkaç parça da dinletiyoruz. Sizin için seçtiklerimiz var. Bakalım beğenecek misiniz? İlk parça kardeş türkülerden geliyor. Ötme bülbül. 95.0 açık radyo ediyoruz önce sağlık programında müzik arasında kardeş Türklerden bir parça dinledik. Ötme Bülbül, evet, Sayın Ali Çerkezoğlu konuşmamızı sürdürüyoruz. Evet Ayşe. Evet, e, ge, geçen gün 15'indeki hekimlerin iş bırakmasından belki söz edebiliriz ama herkesin sorduğu bir soruyu sormayalım, farklı bir soru soralım Ali Çerkezoğlu'na. Önümüz herkes ol çünkü hem hekim psikolojisine hem toplum sosyolojisinde bilen bir insan ee, sağlıkta dönüşümü eleştiriyoruz ee, aile hekimliği de eleştiriliyordu hatta aile hekimliğine seçen hekimler dahi eleştirilmişti ee, fakat şunu görüyoruz biz hani bir kaderin cilvesi mi ee, sağlık politikasına ilişkin itirazlarda organizasyonu sağlam bir şekilde itiraz eden ee, en önde bulunanlar e, son birkaç yıla baktığımızda aile hekimleri oluyor. Hatta bu iş bırakmada da e, yine sosyal medyaya yazmışlar gördüm. Müslüm Gürses'in dünyayı yakarsa garipler yakar gibi dünyayı yakarsa aile hekimleri yakar yazmışlar. Siz bu duruma nasıl yaklaşıyorsunuz? Gerçekten aile hekimleri her şeyde aktif, sosyal medyada aktifler, etkinliklerde aktifler, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da var. Bu organizasyonel yapıları için neler söylemek istersiniz aile hekimlerine? Şimdi şöyle tabii sağlık sistemi bir bütün ve birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz yani hastalarla daha doğrusu hasta olmadan yurttaşlarla vatandaşlarla sağlık hizmetini başta koruyucu sağlık olmak üzere sağlık sorusuyla başlayan tedavisiyle ve yönlendirmesiyle tamamlanan Sürec'in muhatabı aile hekimliği, bizim daha önce sağlık ocaklarıyla yaşama geçirmeye çalıştığımız sistemin adını değiştirdiler. Başka bir kurgu yaslılar ve burada 30 bine yakın meslektaşımız var gücüyle, bütün birikimiyle emeğini ortaya koyuyor. Büyük bir çaba içerisindeler ve emeklerinin karşılığını alamadıkları açık. Çünkü şundan kaynaklı sistem tartışmasını biraz sonra tartışırım ama öncelikle arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın talepleri ve beklentileri üstünden ya da yaşadıkları sıkıntılar üzerinden konuşmakta fayda var. Müthiş bir angarya yükü ve tanımsız bir iş planıyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bütün anlık ihtiyaçları, sürekli değişen kararları, ee, sanki orada e, birinci basamakta o bölgeye bakan hekimlerin, o nüfusa bakan hekimlerin e, bakanlık ne isterse anlık her fikir değiştiriğinde her türlü Angarya'yı yapmakla yükümlü olduğu bir sistem varmış gibi, kurgulanmış gibi düşünüyorlar. Yani orada hekimi ya da aile Sağlığı Merkezi'nin işleyişini önemsemeyen, onu maddi manevi olarak değerli kılmayan bir yönetim anlayışı var. Buna itiraz ediyor arkadaşlarımız esas itibariyle ve alanlarına hakim ve anlamlı bir emek harcadıkları için de bu sıkıntılara karşı biraz da mesleki dayanışma göstererek aile hekimliğinin daha nitelikli hale yürütülmesi ama kendi emeklerinin değerinin de bilinmesi için Türk Petteri Birliği ve kurdukları dernekler üzerinden ee, son dönemde çok ses çıkarıyorlar. Bu tür angaryalara ya da değer bilmez tutumlara, maddi manevi olarak e, emeklerinin karşılığını alamamalarına yönelik e, güzel çalışmalar yapıyorlar. Aile hekimlerindeki arkadaşlarımız anlamlı bir mücadele yürütüyorlar hekimlik ve sağlık ortamı açısından. E, Başta eleştirilmesi meselesi hekim arkadaşlarımızın eleştirilmesi mümkün değil. Hekim ister adı sağlık ocağı, ister hastane, ister aile sağlığı merkezi, kendisi de ister tatilen ister aile hekimi tanıma alsın. Yaptığı iş birinci basamak sağlık hekimliği. Biz bunun mevcut sistemle, Tayyipler Birliği adına konuşmuş olayım şimdi kısaca. Mevcut sistemle yani kişi bazlı kişilerin üye oldukları değil de Bölge bazlı yani o mahallenin, o bölgenin, o nüfusun bir hekimi olması gerektiğini, o hekimin orayla olan ilişkisinin kamusal bir perspektifle e, yaklaşılması, binalarının ile yapılması ve hekimin de orada e, kamusal bir sağlık hizmeti yürütmesi, bütün mekanizmanın böyle kurulması gerektiğini savunduk. Ama yine aile hekimliği sistem olarak geçirilirken Dünya Bankası'nın bir önerisi halinde burayı aslında taşeron bir bakışla taşeronlaştırma anlayışıyla önce hekimlere devletip hatta belki bir süre sonra e, elektrik bölgesel Anadolu yakası elektrik e, tekeli gibi Ayedaş, Egedaş Megedaş e, gibi belki e, Anadolu yakasının bütün aile hekimliği birimlerini bir şirkete devletip oradaki hekimleri de oranın bir ücretli Çalışan hemşireyi ve sağlık personeline bu anlayışın olduğunu biz biliyoruz, öngörüyoruz. Şu an mevcut durum buna izin vermediği için buna geçebilmiş değiller. Buna izin vermeyeceğiz kuşkusuz. Tam tersine bölge tabanlı ve kamusal perspektifli bir birinci basamağı umarım ki yerine getireceğiz. O anlayışı yerinden hakim kılacağız. Ama arkadaşlarımız sistemin adı ne olursa olsun öncelikle koruyucu hekimliği birinci basamağına ihtiyacı olan hasta-hekim ilişkisindeki güveni o bölgedeki, o nüfustaki başta aşılama e, izlem gebe takibi, e, yeni doğan e, izlemi e, öneriler beslenme, diyabet, hipertansiyon takibi gibi öncelikle koruyucu sağlık daha sonra da temel birinci basamak tedavi hizmetlerini ve gerekli durumlarda da sevk işlemlerini ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar bu konuda da arkadaşlarımızın e, bu çabasını destekliyoruz. Evet. Buyurun. Ee, bir rapor olduğunda mesela ilk aklımıza artık aile hekimleri geliyor ve onları arıyoruz. Siz bu raporu veriyor musunuz diye. Bu Turnuvalar öncesinden de rapor veriyorlar. Spor turnuvaları öncesi. Ee, Saçlanç turnuvası için bile gelmişler. Biliyorsunuz hekimler arasındaki bir espire aile hekimine aile de beyni vardır diye yazmış rapora yani tabi Angaryalar inanılmaz aile hekimlerine. E, bir soru daha soralım. Yani bu hekime sorulur mu denilecek ama size sorulur gibi geliyor bana. E, bu yıl hep çevre yıkımlarını konuştuk, müsilajı konuştuk, e, orman yangınlarını konuştuk. 2022'de de sanki bir gıda krizi konuşacağız gibi geliyor. Kuraklık da e, konuşuluyor yağmurların e, azalması. Bu, bu gıda krizi sizce e, insan sağlığını nasıl etkiler? E, siz çok deneyimli bir hekimsiniz. Nasıl bakıyorsunuz bu e, duruma? Alo. Alo, duyuyoruz Duyabildiniz mi? Duyabildiniz mi? Ee, son kısmı duyamadım açıkçası. Biraz sesli konuşursanız ben biraz tersliyordum bir ama. Ee, şey, e, son dönemde hep çevre yıkımlarını konuştuk. Müsilajı konuştuk. E, orman yangınlarını konuştuk. E, son dönemde de kuraklıkla birlikte gıda krizini konuşacağız gibi e, geliyor hem dünyada hem Türkiye'de tabi e, burada e, ithalete, ithalata dayalı bir gıda e, durumumuz da olmasının rolü var. E, siz bu gıda krizinin insan sağlığını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? E, deneyimli bir hekim olarak görüşünüz. Sonun son kısmını bir daha alabilir miyim? Kusura bakmayın. Tamam. E, gıda krizinin kuraklık ve e, ithalata dayalı bir tarımımız olduğu için insan sağlığını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Son ekonomik krizinde. Yok e, gıda krizine. Ekonomik gıda kriz, kriz demiyoruz biliyorsunuz. Tamam, Dalgalanma e, diyoruz. Dinleyiciler ben de özür diliyorum. <gülüyor> Hatta kaynaklı sesi az duyuyorum. E, tabii insan sağlığı açısından e, bizde gene genel bir baskın anlayış olan Hastalanınca tedavi olma anlayışı e, sağlığa çok dar bir perspektiften bakan ve sağlığı ticari bir e, pazar olarak gören anlayış. Bizim gibi ülkelerin tamamında ne yazık ki dünyanın da çok yaygın bir kısmında. Üzere. Halbuki, halbuki e, başta beslenme olmak üzere e, insan yaşamını etkileyen, insanın e, sağlıklı olmasını sağlayacak e, bütün parametrelerin önemi ortada. E, gıda kısmı e, iki yönlü bir gıdaya erişim meselesi var biliyorsunuz. Orada bir eşitsizlik var. İkincisi gıdanın sağlıksızlığı, endüstriyel gıda bütünüyle ticarileşen bir alan bütünüyle katkı payla, katkılara, e, sentetik maddelere e, ve orta ya da uzun vadede ciddi insan sağlığına zararlı olabilecek e, bazı girişimlere tabi tutulan raf ömrünü uzatmak için ya da daha lezzetli algılansın diye e, ya da e, daha çok kar edilebilsin diye değişik biçimlerde e, gıdalara müdahale edildiğini biliyoruz. E, bu konuda insan sağlığının ciddi risk altına sokulduğu açık. E, ama aynı zamanda gıdaya erişimin bir başka boyutu da açıkla radyo dinleyicilerin çok iyi bildiği gibi ee, tarım alanlarının bütünle sanayi açılmış olması e, tarım e, tarımın e, insana yetecek kadar değil piyasa içindeki e, karlılık oranında o malın bir mal olarak e, nasıl ne kadar kar edeceğine dair bir perspektifle üretiliyor olması e, ve o suyu sudan e, gübreye e, tohumundan işte sulama mekanizmasına kadar her aşamasında İnsanı öncelemeyen, dünyadaki milyarlarca insanın ihtiyacına göre değil. Karl'a her zaman işte bir program başından itibaren aynı vurguyu yapıyorum. Ona odaklı bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Şöyle özetlemiş olayım son cümle olarak. insan sağlığı ya da canlıların sağlığı, hayvanlar da dahil buna bir bütün olarak başta gıda olmak üzere e, sağlığın bileşenlerini, yani iyi bir beslenmeyi, net, sağlıklı bir beslenmeyi, sağlıklı bir barınma ortamını e, zorunlu kılar. E, bunun dışında bir sağlık hizmeti perspektifi e, insanı sadece müşteri olarak gören bir anlayıştır. Bu nedenle gıda meselesi, gıda sorunu, gıda krizini e, dünyamızda... E, Sadece bu konuya odaklanmış, bu konuya kafayı takmış insanların bir sorunu, bir meselesi olmaktan çıkarmak, bütün demokratik kurumların, bizim Kısaatleri Birliği başta olmak üzere, bütün demokratik muhalefet odaklarının, bireylerin, üniversitelerin, siyasi partilerin öncelikli konusu haline getirmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Evet, çok böyle yıl sonu programı ve bütün seneyi, bütün Türkiye'deki sağlık sorunlarını, değerlendirme programı gibi oluyor. Çok teşekkür ederiz bütün bu söyledikleriniz için hocam. Ee, ve hem pandemi hem e, gıda sorunu iklim krizi bütün bunlar değinmişken tabi Afrika ülkeleri biraz önce Ayşegül de belirtti aşılama oranlarının çok düşük olduğu e, yöreler. E, Afrika ülkeleri deyince e, oradan bir parçayla programımızı sürdürelim. E, çöldeki blues e, parçalarını toparlayan bir CD vardı. Oradan Sudanlı bir grup müzisyenden gelecek bir parça. Abdil Gadir Salim ve grubu kendileri Umri Ma Bansa isimli bir parçayı seslendirecekler. Parça 8,5 buçuk dakika ama biz el verdiğince hani bir bölümü size dinletmeye çalışacağız. Evet, Abdil Gadir Salim ve ekibinden Umri Ma Bansa isimli parçayı dinliyoruz. Sudanlı müzisyenler Abdil Gadir Salim ve orkestrasından Umri Ma Bansa isimli parçasının bir bölümünü dinledik. Uzun bir parçaydı. 17 Aralık 2021 Cuma günü her zaman olduğu gibi 95.0 açık radyodan önce sağlık programında konuğumuz Doktor Ali Çerkezoğlu. O deneyimli e, Çerkezoğlu'ndan biz e, Türkiye'deki sağlık e, konusunda alanında olup bitenleri, yaşananları e, Türkiye politikasının sağlığa yansımasını konuşuyoruz aslında. Ve son e, 10-12 dakikalık bölümde Ayşegül senin sorununa girelim. Ee, yine böyle bir ara sorayım e, Ali Çerkezoğlu'na e, hekimler, sağlık çalışanları kendi örgütlenmeleri konusunda gerçekten büyük aşamalar sarf ettiler bunun için de çaba gösterdiler ancak burada hep benim bir eksik dikkatimi çekiyor e, iletişim yani iletişimin de özellikle medya e, organlarıyla iletişimi e, neden hekimler ee, bu hekim sağlık çalışanlarının örgütleri hekim örgütleri meslek örgütleri neden ee, sağlık haberlerinin e, anlık takip edilebildiği bir web sitesi sağlık olaylarının takip edilebildiği bir e, televizyon e, bu tabi hani normal televizyon değil youtube televizyonu e, veya çok takip edilen bir podcast yani niye buraları hep boş bıraktılar ben hep merak ediyorum bunu <gülüyor> Beceriksizlik Öngörüsüzlük Yetmezlik diyeceğim ama bunların hiçbiri değil Daha derinde bir problem var Şimdi dinleyen arkadaşlarımızın bir kısmı bilir Ayşegül de zaten ortak arkadaşımız Odamızın değerli bir parçası olan Doktor Ali Özyurt'u kanserden kaybedik iki yıl önce onunla beraber bu sorunun cevabına dönük e, ciddi işlere adım atmıştık mesela biz İstanbul Tayyip Odası üzerinden söyleyeyim yani Hekim Medya diye Hekim Medya diye bir sağlık portalı Tabip TV diye bir televizyon kanalı bir stüdyo bunların hepsi hayata geçmişti fakat bunu öngörmek hatta bunun altyapısını sağlamak yetmiyor. Ee, çünkü mevcut örgütsel formumuz kendim de dahil olmak üzere eski kuşaktan e, başka bir algıya sahip e, mücadelede sağlık mücadelesi dahil buna. Bütün e, demokrasi mücadelesinde eski kalıplar, eski formlara kendimizi hapsettiğimiz için yenileyici bir çabayı Sürekli hale getirmekte zorlandık. Halen zorlanmış durumdayız. Öyle bir problem var. Bütün muhalefet örgütleri de olduğu gibi sağlık örgütlerinde de yani sağlık sendikalarında Türk Tayyipleri Birliği'nde mevcut pozisyon aslında 70'lerin dünyasının pozisyonu. Mevcut örgütsel form ki bunda en yenileyici karakteri Tabikler Birliği taşır. İstanbul Tayyip Odası taşır. Ama o da bu girdabın içindedir. Yani bizim, ben 89-90 mezunuyum. Bizim dönemdeki hekim sayısının 5 katı hekime ulaştık. Kaldı ki benim mezun olduğum zamanki hekim sayısı 3 yılda bir yenileniyor. Yani 40-50 bin hekim zaten 3 yılda bugün ülkemizde yeniden sahaya çıkıyor, sağlık ortamına çıkıyor. Ve bunların 1990 ve 2000 doğumlular. Başka bir dünyaları var, başka bir bakışları var. Kendi normları, kendi örgütsel formlarını oluşturabilmiş değiller. Ee, bizim gibi örgütlere, tabipler birliğine, sendikalara ömürlerini vakfedecek bir bakışları yok. Kısa süreli, anlık, biraz da bireysel çıkar odaklı bir yaklaşımla ama e, yine de geleceğe dair umutları olan, sorgulayan, eleştiren, talep eden İkna olmayan bir jenerasyon. Bunların devreye girmesi gerekiyor. Sorunuzun cevabını böyle söylemiş olayım. Bizim kuşakların onlara zemin hazırlaması gerekiyor. Olanak sunması gerekiyor. Fakat akıl vermemesi gerekiyor. O akıl verilen akıl üzerinden bir hegemonya oluşturmaması, onları baskılamaması gerekiyor. Böyle bir çağdayız, böyle bir dönemdeyiz. Ne yazık ki sosyal medya yani, mevcut sosyal medya araçlarını çok iyi kullanamıyoruz. E, hak ettiği e, değeri veremiyoruz. Bu da bizim e, sağlık örgütlerimizin etkisini sanırlıyor. Bunu kısa vadede umarım e, yeni arkadaşlarımız çözecekler. Buna dair benim umudum ve inancım var. Buyurun. E, Sayın Çerkezoğlu, bir de e, son zamanlarda e, özellikle şu son altı aydan beri gittikçe yoğunlaşan bir Beyin göçü, özellikle e, kimlerin yurt dışına e, gitme eğilimleri e, söz konusu çok tartışılıyor, gündeme geliyor, okuyoruz, e, duyuyoruz. Bu konuda ne diyeceksiniz? E, bunun doğruluğu, uygunluğu ya da boyutu konusunda sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi şöyle önce Nesnel Veli'ye söyleyeyim hocam. E, sonuçta sizin de bildiğiniz gibi ama dinleyicilerimiz de bilsinler ki, ee, son 4-5 yıla kadar, 4-5 ve öncesinde daha doğrusu öncesinde e, yılda e, 70-80, hadi bilemediniz maksimum 100-120 e, hekim e, yurt dışına Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya, nereyse işte Türkiye dışında hekimlik yapmak üzere gidiyordu. Bu ailevi sebepler, işte evlilikler, kişisel vazgeçler. Tutumlardan kaynaklıydı. Hayatın olağan akışıyla uyumluydu. Son 4-5 yıldır bu sayı öyle önce 100'den 150'ye 200'e falan değil, direkt 1000'e çıktı. Yılda 1000 hekim, sonra 1400 civarına oturdu. Son bu yılın tam rakamını bilmiyorum. Her yıl bu ülkenin yetiştirdiği 1400-1500'e yakın hekim, e, yurt dışına gitmek için belge alıyor ve gidiyor. Hadi bu işin bir boyutu. Diğer nesnel veri başta tıp fakültesi son sınıf öğrencileri olmak üzere ya da stajyerler olmak üzere e, yeni mezunlarda müthiş bir Almanca dil kursu furyası var. Ve bu e, düzeyde kendini yetiştirdikten sonra hedefi yurt dışı olan on binlerce meslektaşımız var. Ben tabii Bu nesnel veri ben kendi adıma bunu doğru bulmuyor. Kişisel olarak e, mutlaka e, kendini daha da fazla geliştirmek, Türkiye'deki e, olanakları kısıtlı olduğu için oralarda e, bilimsel çalışmalar ya da akademik ya da tamamen e, girişimsel bazı e, çabalar için gidilmesine itirazım yok. Tek tek bazı arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bireysel ihtiyaçtan kaynaklı gitmesine de itirazım yok. Ancak ülkemizden kaçışa itirazım var sadece hekimler açısından değil. Bu ülkenin bütün her şeyle, sorunuyla, antidemokratik yapısıyla, mevcut sağlık sistemindeki kriziyle birlikte bu bizim ülkemiz. Hekimlerin de bu sorunlarla herkes gibi yani işçisi gibi, mühendisi gibi, öğretmeni gibi, köylüsü gibi, boşuma gibi bir sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Net tabipler birliğinde ne de başka bir kurumu bağlamaz. Ben doğru bulmuyorum. Bu konuda tabii meselek benim kişisel doğru bulmamam ya da arkadaşlarımızın gitme çabası değil. Burada bir başka inisiyatifin bu konularda neden gittiklerini, çünkü bir kısmı da gerçekten burada çok yetenekli olduğu halde kendini geliştirme olanağı bulmuyor ya da ilk konuştuğumuz gündemler gibi şiddetle baş etmek istemiyor ya da bütünüyle artık liyakatsiz yöneticilerin, kürsü başkanlarının, şeflerin hak etmeyen insanlardan ve yöneticilik vasfı olmayan insanlardan oluşup bunlarla 5 yıl, 6 yıl asistanlık geçirmeme, geçirme kaygısının baskın olduğunu düşünüyorum. Tabi bu sorunları da sadece kişilere eleştirerek değil, bu sorunları da çözmeye dönüp ciddi bir çaba içinde girerek... E bu beyin göçünü, bu ülkeden kaçışma halini önlemek gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sorunun cevabı bu muydu ama. Tabii buydu ve çok da güzel bir durumu tespit ettiniz de. neredeyse 20 misli hekim, yani 70-80 hekimden 1400'e kadar çıkan bir sayı, 20 misli hekim yurt dışına gitmek istiyor. Ve dediğiniz gibi bu bir takım bireysel şahsi nedenlerden ötürü değil. Tamamen sistemle ilgili, ülkenin geldiği durumla ilgili bir şey. Çok yazık tabii böyle bir beyin göçü. Çok da üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konu. Evet Ayşegül, başka sorumuz var mı? Ya da bitirmek için sen bir şeyler söyleyeceksin herhalde. Bitirirken belki Doktor Ali Özyurt'ten bahsetti Ali Çerkezoğlu. 16 Ocak vefatının ikinci yıl dönemi Ali Özyurt'un. Türk Tabipleri Birliği Doktor Ali Ösürt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu olarak biz de e, biraz homalı bir çalışma içindeydik. ikinci yıl döneminde de tabii e, hiç unutmadığımız gibi unutmadık. ve Profesör Doktor Bekir Kuru Samsun'dan e, Doktor Alper Aktaş e, aracılığıyla da bizim için bir sunum hazırladı. Romanlardaki hikim karakterler. 16 Ocak'ta biz de bunun kolumuz aracılığıyla sunumunu gerçekleştireceğiz. Koldaki arkadaşları da sürpriz bekleyin diyorduk. Hadi Çerkezoğlu da burada olduğuna göre bunu da duyurmuş olalım. Romanlardaki hekim, karakterler. hekim de, evet. E, Bekir Hoca hani kendi alanını da çok dışındaki bir şeyi görüyor. Ali Özgürt için hazırladığı sunacak. Ben sunumu şöyle, da gördüm. Çok güzel. Şöyle bağlamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii radyo dinleyicilerinin hepsi tanımaz. Doğal olarak tanıması da gerekmiyor. Tek tek insanları. Ama bir simgesel olarak iki yıl önce kaybettiğimiz İstanbul Tarkıdısı ve Tayyipler Birliği'nin değerli mücadele e, neferi Doktor Ali Özgürt şahsında aslında bu konuştuğu mesele yani hekimseniz de Mühendisseniz, öğretmenseniz de sadece mesleğin o teknik kısmıyla değil, hayatın her boyutuyla, sanatıyla, her rengiyle oraya katkı koymak ya da katkı koyanlara destek olmak, onlarla bir başka bir platform, bir hale, bir bulut oluşturma çabasının simgesidir kendisi. İsmini akılda tutmak gerekmez. Biz o çabanın, o imgenin peşindeyiz, onu savunuyoruz, onu anıyoruz aslında. Bu nedenle bu romanlardaki hekim karakteri çalışması çok değerli. Hekimler açısından, sağlık çalışanları açısından bakarsak romanlarda karakter olmak romanın önemi, edebiyatın, sanatın önemi. Ama dediğim gibi bizi dinleyen her meslekten ya da meslek edinememiş emeğiyle geçinen işçilerin de kendi hayatlarını Neyse ki hayatın dayattığı sadece çalışmak, üretmek ve emeğini satmakla sınırlı bir hayatı aşacak sanatla, edebiyatla, siyasetle hayatın her rigiyle uğraşmanın, ona o uğraşla bir temas kurmanın simgesi bizim için. Buradan bir kez daha anlıyorum ve onun adına iş yapan, emek harcayan program hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum kendi adıma size de teşekkür ediyorum bu programa beni davet ettiğiniz için size ve açık radyoya çok teşekkürler Sayın Ali Çerkezoğlu. sağ olun bize vakit ayırdınız yoğun programınızın arasında ee, ve e, bizi bu hekimlik ve Türkiye'deki hekimliğin geldiği nokta konusunda farklı açılardan birçok açıdan bizi aydınlattınız bizleri ve dinleyicilerimizi size çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Son parça okay. olarak bu sene sanıyorum Müslüm Gürses'in hayatı bir film olmuştu ve Timuçin Esen çok başarılı bir oyunculuk sergilemişti. Aynı zamanda şarkıları da seslendiriyordu. Şimdi Timuçin Esen'den dinliyoruz o parça Haydar Haydar. Hepinize iyi hafta sonlar efendim. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. İyi yayınlar. İyi hafta sonlar. Çok hoşçakalın. teşekkür ederim. ederiz.